Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Evet, Dünya Mirası Adalar programından herkese merhaba ve ben stüdyoda Derya Tolgay. Merhaba ben Az Suaksoy ve teknik masada Selahattin Çolakla beraberiz. Konumuz var ama konumuzu e, takdim etmeden önce e, destekçimiz Fatih kulaya çok teşekkür ediyoruz. Bir konservi e, haber e, duyurusuyla da açalım dedik. Şimdi Osmanlı'nın köklü ailelerinden Şakir pa Paşa ailesi olarak bilinen ailenin ünlü üyelerinden Aliye Bergerden ve büyük bir aşkla bağlandığı. ...Keman virtüözü e, ...Karl Berger'den bahsetmek istiyoruz... E, ...çünkü bu hafta... ...sonu bir konser var... E, ...Karl Berger'le ilgili... E, ...ama öncelikle bu... ...Aliye Berger... E, ...Halikarnas balıkçısı ile... ...bir diğer başarılı ressamımız... ...Fahra Nisa Zeyd'in kardeşi... ...ilk Türk kadın seramik sanatçımız... ...Hüreyya Koral ...ve tiyatrocu Şirin Devrim... ...ve ressam da... E, ...Necat Devrim'in e, teyzeleri oluyor... Esasında hepsinin ortak noktası Büyük Adalı ve Şakir Paşa ailesi mensupları. Bu kişiler ve de adayı çok seviyorlar. Ortak noktaları bu. Hatta birçoğunun mezarları da Büyük Adı Kavristan'ında. Şimdi 1924'te ünlü Macar keman virtüözü Kar Berger'in İstanbul'a sığınması ile Aliye Berger ondan keman dersleri almaya başlıyor ve böylece aralarında bir Büyük aşk doğuyor <gülüyor> 23 yıl e, sürüyor ta ki Karl Berger'in Büyükada'da kalp krizi geçirerek ölümüne kadar e, işte bugün e, viyolonist ve pedagog Karl Berger'in ölüm yılı özetle. E, ve de e, Büyük Ada Splendid Palast'ta Adalar Postasının düzenlediği Kar e Anma Konseri e, var. E, bunun duyurusunu bizim Dünya Miras Adalar Facebook, Twitter ve Instagram'dan ayrıntılarını e, geçebilirsiniz. Tabii bir de bu önemli aileyi e, konuşma zamanımız geldi, değil mi Asu? Evet. <gülüyor> Geldi ve, ve geçti neredeyse. Geçti de Çünkü öyle yani büyük ki esasında... Şakir Paşa ailesinin neredeyse dünya mirasının evet. en önemli, elle tutulamayan mirası aslında adaların değil mi? <gülüyor> Girerken yani şu saydığın isimlerin hepsi daha saymadıklarımız ressamlar, bile tiyatrocular, yazarlar Hı -hı. düşünsenize. <gülüyor> evet, şimdi böyle e, sanatsal ve e, biraz hüzünlü romantik hikayeden sonra konumuz Aslında diyorum. güzel bir hikaye. Aliye ile Karl'ın aşkı çok Yok. güzel bir hikaye. Harika. İlerden Bunun mı? ayrıntılarını evet, evet e, konuşacağız konuklarımız olacak ama şu anda gireceğimiz konu biyogaz ve biyokütükle evet. ilgili. Kel başka bir konu evet. <gülüyor> evet evet. Ee, Barış Samir konumuz hoş geldiniz Barış. Hoş bulduk. Bey. teşekkür ederim. Evet siz biyogaz ve biyokütle enerji atık uzmanısınız. <gülüyor> Ee, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğini bitirdikten sonra Kaliforniya Üniversitesi'nde MBA pazarlama yönetiminde çalışıyordu. Ee... ...çalışma, sonrasında da çalışma hayatınız başladı. Evet. Epey bir e, enerji konusunda uzman olup danışmanlık da yaptınız. Ve kurduğunuzda bir tesisler de var bildiğim kadarıyla. Evet. Şimdi biraz sonra e, konuyu açarız <gülüyor> ama... E, ...Asu ne dersin? Önce şu biyogaz nedir? Evet. Biyokütle nedir? Biz de öğrenelim Bu bir sanat mıdır? Evet. <gülüyor> Aslında doğanın bir sanatı diyebiliriz, bakterilerin de bir sanatı diyebiliriz ee, biyogazı Çünkü gerçekten e, biliyorsunuz bakteriler hayatın aslında yapı taşları. Bakteriler olmadan yaşam sürüre gelmiyor, gelemiyor. E, hidrolitik bakteriler var. Bizim bu bildiğimiz normal işte hayvan e, gübreleri diyelim. İşte inek gübreleri, tavuk gübreleri, herhangi bir organik madde ihtiva eden çöp olabilir, işte evsel atık olabilir, farklı atıklar olabilir. Burada bu hidrolitik bakteriler karbon, protein ve yağ yapılarını kırıyorlar, parçalıyorlar besin ihtiyaçlarından dolayı. Ortaya bir asetik asit ve uçucu organik madde çıkıyor. İşte o uçucu organik madde dediğimiz şey metan gazı. Aslında doğalgaza yakın bir yapısı var bu hatırlarsınız çöp havzalarında hmm. bir iki patlama yapan hmm. gazlar da aynı evet. bu metan gazıdır çünkü bu bakterilerden dolayı hmm. şimdi gerçi çöpler çöp havzalarında artık sondaj yapıp o gazla elektrik üretebiliyorlar ee, ama işte bu bakteriler gerçekten bizim atıkları e, istenmeyen bir e, maddeden kurtulunması gereken bir maddenin aslında bir fırsata, bir olanağa dönüştürdüğünü görüyoruz. Yeter ki onları alıp kullanalım. Evet, yani burada bir şey prensibi var değil mi? Yani bu atıkları biz e, atmaktan bahsetmiyoruz artık. Aslında senin uzmanlığın da tam bu konuda. Bu atık dediklerimizi birer üretken Girdi olarak düşünmeye başlamamız. Bunun da arkasında bir sürdürülebilirlik, Aynen. ekolojik bir e, hayata geçmek gibi değil mi? Aslında e, atık değil, var. E, ham madde olarak Hı. tanımlanması daha doğru. Hı. Çünkü elektrik üretmek için, organik gübre üretmek için işte atık ısı üretebiliyoruz. E, bunun için... ...aslında bu bir ham madde, atık değil... ...yani evet. kurtulunması gereken... E, ...bir hani baş belası olarak... ...görülen bir şey değil... ...tamamen fırsata dönüştürülebilecek... ...ve sürdürülebilirliği... ...çok gerçekçi kılacak bir... E, ...unsurdan bahsediyoruz... ...aslında şey yani mesela... ...kentlerin nasıl organize olduğuna... ...ya da işte bizim hayatımızın... ...nasıl organize olduğuna... ...büyük sistemlerin nasıl organize olduğuna... ...bakacak olursak hep bir lineer mantık... ...şimdiye Hı -hı. kadar gördük evet. yani... Oradaki metabolizmada aslında bir giren bir, bir girdiler var sonra içeride şehir mesela bu metabolizması içinde bunu e, öğütüyor böyle işte kullanıyor ve posasını e, çöp olarak diyelim atık olarak atıyor ve bütün sistem şimdiye kadar 20. yüzyıldaki büyük sistemler bu mantık üzerine kuruldular bir şey girdi üretildi çöp oldu atıldı. Şimdi 21. yüzyılda bu, artık bu mantık terk edildi diyebiliriz. Değil mi? Yani belki bu konuda yani artık böyle bir döngüsel evet. bir sistemden ve mantıktan şöyle, bahsediyoruz. Şöyle bir parantez açayım. Lineer sistemde giriş kısmında kaynak her zaman azalmaya mahkum. Hı. Çıkış kısmında da çıkılan yer sürekli depolanmaya mahkum. Çünkü yok edemiyorsunuz bunu. Ama bahsettiğiniz döngüsel sisteme geçtiğiniz zaman ki artık 21. yüzyılda geçtik dediniz ama bazı ülkeler geçti, bazı ülkeler geçemedi tabii ki bu vizyon meselesi. Bu nedenle de döngüsel olan sistemde hem kaynağınızı çok yeterli kullanabiliyorsunuz hem de depolama vesaire gerek kalmadan burada sürdürülebilir bir yapıda çıktığı da Tekrardan sisteme sokuyorsunuz ve sistem içinde çok faydalı bir e, konum alıyor, faydalı bir yer alıyor. Yani biyogazdan biraz daha bahsetmek gerekirse biz bu atıklardan bir gaz üretiyoruz, metan. Bunu elektrik motorlarında elektriğe çeviriyoruz. E, ama bu motorlardan mesela atık ısı çıkıyor. Bunu seralarda değerlendirebiliriz. Hı. Seraların en büyük maliyet girdisi ısıdır. Öte yandan hem katı gübre hem de sıvı gübre çıkıyor ve bunlar yüzde yüz organik gübrelerdir. Bunları da tarım alanlarında değerlendirebiliriz hiçbir katkı maddesi kimyasal vesaire de kullanmadan. Onun için e, buradaki girdiler ve çıktılar tamamen döngüsel ve biyogazda tamamen sıfır atığa bakıyoruz yani. Hiçbir bütün atık yok, bütün çıktıları sisteme tekrar geri verip kullanabiliyorsunuz Hı. ve bu muhteşem bir şey aslında. Peki bu sonsuza kadar dönüyor mu? Yani teknik bir soru belki ama döner, döner mi döner. bu? Döner, ya Yani böyle olduğu zaman da aslında sizin girdiye olan talebiniz azalıyor değil mi? E tabii, yani sınırlı kaynaklarınız olmuyor, Hı. onu çok daha verimli kullanabiliyorsunuz, e, kaliteyi arttırabiliyorsunuz, o kaynaktaki kaliteyi arttırabiliyorsunuz, e, Çıktınızın da kalitesi artıyor... Ve bu döngü hakikaten sonsuza kadar gidebilecek hı hı. bir döngü. Siz şimdi bunu bildiğim kadarıyla şu anda yürümekte olan, açılmış olan tasarım bienalinde de bir proje şeklinde sunum yaptınız, evet. anlattınız. Evet. Bir projeniz var. Belki biraz on, bundan bahsedebilirsiniz. Tabii. Yani belli Tabii. bir sınırlı bir alanda aslında biyogazı merkezine alan diyebilir miyiz bilmiyorum. Böyle bir sürdürülebilir, bir döngüsel Çok model çalışıyorsunuz Çok şu anda. Çok doğru. Ee, Biyenerli şöyle bir proje sunduk. 100 hektarlık bir paket alanda 200 başlık bir e, 200 büyük başlık bir çiftliği ele aldık. ve Bu çiftliğin tabii ki bir bu büyük başların e, otladığı bir merası var. E, bu çiftlikte de 200 büyük başın tabii ki bir e, gübre sorunsalı var diyelim şu an. Çıktısı var. Evet çıktısı var. Biz bu gübreleri alıp e, biyogaz tesisinde değerlendirdiğimiz takdirde buradan 50 ila 70 kilovatlık bir elektrik enerjisi elde edebiliyoruz. Bu elektrik enerjisi çiftliğin genelinde pompalama istasyonlarında çiftlik evlerinde, sağım istasyonlarında vesaire de kullanılabiliyor. Eğer fazla bir e, enerji kalırsa bunu da şebekeden devlete satabiliyoruz ki bu konuda yenilenir enerji kanununun 10 senelik e, alım garantisi var lisanssız üretim kapsamında bunu çok rahat şebekeye satabilirsiniz hmm. bunun haricinde tabii ki bu gazı elektriğe çevirdikten sonra bir atık ısımız oluyor çiftlikte bir sera e, dizayn ettik o serada da bu atık ısıyı değerlendiriyoruz ve burada e, Erzincanlı bu arada çiftlik hmm. belki Erzincan'da yetişmeyen iklimden dolayı bir takım meyve ve sebzeleri de yetiştirebileceğiz. Bunun haricinde de katı ve sıvı gübre çıkıyor organik gübre posa olarak. Bunu da yine büyük başların otladığı meralarda hem sulama suyuna katarak hem de katı olarak araziye sevk ederek. Organik gübriyi de değerlendirmiş oluyoruz. Hı hı. Ha seralardan çıkan atıkları ne yapacaksınız dersiniz? O yine biyogaz tesisine giriyor, hı. o da elektriğe dönüşüyor. Evet, yani, yani çiftlikte her şey aynen bir sıfır bir atık döndürüyor değil mi? Aynen öyle. Biraz önce e, fazlasını da satabilir dediniz de. Hani bu karbon sert sertifikalarını satarak gelir elde edilen evet. e, bir sistem var ama onlar çok uygulanmıyor gibi bir şey de konuştuk demin içeride. Evet, bizim ülkemizde çok uygulanmıyor ama e, yine de bir prestij noktası olarak bu karbon sertifikasına dönüştürülüp bu da satılabilinir. E, mutlaka bunu alacak gönüllü kuruluşlar vardır Türkiye'de. Hmm, nasıl yani onu biraz açar mısın? Karbon sertifikası şöyle bir şey. E, kimilerimiz çok kirletiyor atmosferi. Hmm. Kimilerimiz daha az kirletiyor. Biz çok kirletenlere diyoruz ki bakın siz limitinizin üstünde atmosfere emisyon salgılıyorsunuz, baca gazı salgılıyorsunuz. Bunları offset edin yani bunları sıfırlayın. Onlar da gidiyorlar daha az kirletenlerden yani karbon tasarrufu yapanlardan hmm. bir sertifika satın alıyorlar. Evet. Hmm. Böylece onu desteklemiş Aynen. oluyor aslında onu da değil mi? Etmiş oluyor ve desteklemiş Biz oluyor, desteklemiş oluyor. Biz bildiğimiz var olan dünyayı zaten tükettik, bitirdik. Şimdi ikinciyi tüketiyoruz işte gelecek kuşaklarımızdan vesaire. şimdi bir de tarım ve hayvancılık da bu bildiğimiz sanayi tipi inanılmaz da zarar veriyor işte iklim değişikliğinden tutun her her konuda zararı var. Ben buradan adalara gelelim diyorum ama biraz önce dediniz 200 baş, ki... 200 baş hayvan deyince biz hemen evet. tabii adaları düşünüyoruz. <gülüyor> biraz önce dediniz ki en büyük üretimi iki ülke yapıyor. Bir tanesi Amerika, bir tanesi Hollanda. Ama birbirine baktığınızda inanılmaz biri ne kadar mikro ölçekte örnekse <gülüyor> diğeri de o kadar makro büyük. Yani Hollanda modeli demek ki oldukça bir başarı. ...var burada. Evet. Adaları oradan... E, ...hani e, getirmeye çalışıyoruz... E, ...biz de. Bu ölçekte... ...nasıl değerlendiriliriz? ürünleri, ihracatı değil mi? ihracat evet. İhracat. Birinci ülke Hepsi. Amerika Birleşik Devletleri, ikinci ülke... ...Minecik Hollanda. Minicik Hollanda. Evet, minicik Hollanda. Evet. Çünkü çok teknolojik... E, ...ve çok... ...verimli tarım yapıyorlar... O, küç ...o küçücük araziden... E, ...Avrupa Birliği'ndeki en büyük... ...tarım ihracatçısı ünvanı çıkıyor... ...yani bu hakikaten e, takdire şayan bir şey... ...peki bu biyogaz kullanımı... adalara gelmeden... E, ...biyogaz kullanımında en örnek gösterebileceğimiz... ...nereler var yani kim, Almanya, hangi ülke... ...bu Hı -hı. burada başı çeken ülkedir... ...Almanya'da şu anda... ...altı bin, 7 bin biyogaz tesisi var... ...ve öyle ki... E, çok... Ne kadarını karşılıyor mesela oradaki enerjinin biliyor musun? Şöyle onların hepsi elektriğe döndürmüyor. Onlar gazı temizleyip doğalgaz şebekesine de verebiliyorlar. Hmm. Onlar çünkü e, bizim kadar fosil yakıtlara yakın değiller. Yani biz İran'ın, İran, hmm. Rusya'nın yanı başındayız. Ama onlar bütün bir Avrupa'yı kat etmesi hmm. gerekiyor. Doğalgaz e, hattından hmm. doğalgaz alması için. için. Onun için onlar çok daha fazla kısmını elektriğe döndürmekle değil... O gazı kullanmakla e, ilgili tercih Hı. yapıyorlar. Ayrıca tabii nükleer santralleri olduğu için elektrik çok daha ucuz. 20-22 tane benim bildiğim nükleer santrali var Almanya'nın. Şimdi nükleer santrale de gelmişken yani e, Türkiye'deki bu biyogaz yoluyla enerjinin şu kadar yüzdesini biyogaz üzerinden elektrik ve de gaz e, karşılamak gibi bir perspektifi var mı devletin? Çünkü biliyorsun devletin, Türkiye'de nükleer e, <gülüyor> santraller yoluyla elektrik elde etmek gibi bir vizyon şu anda söz konusu. Halbuki bunu biyogaz üzerinden elde etmek mümkün değil mi? Biyogaz tabii ki hepsini karşılamaz. Hı -hı. E, ama devletin bu konuda bir teşviği var. E, fakat e, demin e, onu konuştuk beraber içeride yatırımcımız, Türk yatırımcısı e, geri dönüşün Ortalama 2 ila 3 senede olmasını beklediği için bir biyogaz yatırımın ortalama geri dönüşü 5 ila 6 sene arasında. Onun için çok fazla revaçta olmuyor biyogaz yatırımları. Ama yapanlar var. Bunu da çok kısa zamanda geri döndürdüklerini biliyorum. Fakat devletin teşvii var. Ama hmm. sorunuza gelecek olursam nükleerin bütün hepsini karşılamaz. Çünkü atık var evet ama atık çok dağınık. Ve feasible değil yani siz belli Yoğunlaşmış atık bölgelerinde Bu tesisleri kurmanız gerekiyor ki Feasible olsun Hı -hı. proje Bizde lojistik masrafı e, Lojistik maliyeti çok yüksek Olduğu için bir yerden sonra Atıyorum bir e, 30 kilometrelik Çemberden sonra artık e, Feasible Hı -hı. olmaktan çıkıyor Çünkü onu alıp getireceksiniz Hı -hı. E, Yakıt akaryakıt maliyetiniz Vesaire çok yükseliyor Hı -hı. Onun için aslında İstanbul gibi Mega şehirler belki kendi enerji ihtiyaçlarını karşılamak için yani mega kentler için belki de bu çok e, ilginç bir çözüm olarak Aslında mi? karşılayabilirler evet. yani 30 kilometrelik bir çemberden bahsettin tabii, tabii, tabii. yani İstanbul'da işte hani 40-50 gibi çok rahat bir, karşılar çok rahat karşılar yani bu konuda peki çalışma yapılıyor mu biliyor musun? Belediye bazı çalışmalar yapıyor. Bizim İSKİ ile yürüttüğümüz takım çalışmalar var. İşte çamurdan da elektrik üretelim vesaire gibi. Bunun örnekleri de var. Hı. Atık çamuru elektriğe dönüştürmek gibi. Şu anda da çalışıyoruz. Bir iki proje var öyle ama henüz hayata geçmiş değil açıkçası. Yani çünkü İstanbul'da aslında çöp ayrıştırması yapılmıyor bildiğim kadarıyla evet. çöpler toplanıyor ve yakılıyor. Aynen. Dolayısıyla aslında böyle 20 milyonluk bir mega şehir inanılmaz bir potansiyel bu sizin anlattığınız. Tabii tabii aynı. Bazı küçük işletmeler falan var bunu dönüştüren. O kadar da değil. Yani kağıt toplayıcıları ha. var işte. Evet, Onların topladığı şeydi. şeyler evet. var değil mi? Onlar tabii yani daha MTA sınıfında olduğu için yani evet. alüminyumu topluyor, camı, evet. kağıdı topluyor, onu satıyor. O otomatik olarak doğal bir seleksiyon evet. ayrışıyor Oldukça orada. Oldukça da başarılı. Oldukça da başarılı çalışıyor. evet. Yani kağıt Hı. çıkmıyor artık çöpün evet. içinden. Doğru. Fakat e, plastik ve organiyi ayrıştırma konusunda e, evet sıkıntılarımız var. Bunu kaynağında ayrıştırmayla en iyi çözebilirsiniz hı hı. yani insanlar eğitimli olacaklar organik çöpünü bir şeye kutuya çöp kutusuna Tabii. işte plastiği vesaire diğer bir çöp kutusuna atacaklar hı hı. Tabii. Şimdi çok kısa, e, belki yeni açanlar vardır. <gülüyor> Konuğumuz Barış Samir. Dünya Mirası Adalar programını dinlemektesiniz ve biyogaz, biyokütle projeleriyle ilgili konuşuyoruz. Şimdi buradan itibaren de adalara e, giriyoruz. Burada nasıl bu projeler uygulanabilir mi? Çünkü çok atığı var. Adanın ve hepsi Anıkaray'a taşınıyor. Oldukça da maliyetli şeyler. Bir de at, atların tabii e, şeyleri var. E, dışkıları var. Gübreleri e, diyoruz. Evet. <gülüyor> Değer böyle, esasında, değer, muazzam evet. bir zenginlik var orada ama şu anda hiçbirinden yararlanın. Ya Büyük Ada'da 800 tane at var, düşünün. Ee, Büyük Ada alanının üçte ikisi orman, ee, bahçeleri saymıyoruz. Çok çıkan e, şey var, e, ağaç ölü ağaçlar, işte çamlardan inen pürler, e, pürler var. Yani. Ee, bir de e, yani. 70 bin sayfiyacısı var yazın onların ürettiği çöp var yani ada deyip geçmemek gerekiyor adada acayip bir değerler kütlesi var diyelim Çöpten biyogazı kullanabilir <gülüyor> miyiz? evet yani o kadar çok şey saydınız ki e, kullanmamak mümkün değil çünkü e, bu atların hakikaten ben duyduğumda şaşırdım e, sayıyı yani 800 at az bir sayı değil e, 800 atın gübresi artı ...ayrıştırabileceğiniz oranda e, evsel atığın organik kısımlarıyla birleştirildiği zaman e, müthiş bir e, enerji çıkabilir. Şimdi bizim demin e, çok kaba taslak içeride hesapladığımız rakamlarla isterseniz ona da gireyim. Mesela 70 bin kişi geliyorsa 70 ton atık var demektir e, günlük. Bunun e, yarısı organik ise ki öyle kabul ediyoruz genelde yarısı organiktir. Bu 35 tondan da 24 ton kuru e, organik madde çıkıyorsa e, demek ki biz aşağı yukarı 1 megavatlık bir e, enerji üretebiliriz saatte. Bu da herhalde sanırım adayı e, büyük kısmını hmm. elektriğini karşılamaya yeterlidir diye düşünüyorum. Hmm. Yani aslında ada kendi kendine yetebilen bir ekosistem halinde şu anda. Olabilir. Olabilir, evet. evet çok da iyi bir örnek olabilir. Ve Minicik coğrafyada aynen. tam da Hollanda benzeri aynen. gibi pırıl pırıl parlayabilir diğer bölgeler içinde Burada, örnek olur. Burada e, demin konuştuğumuz kaynağında çöp ayrıştırma işini de aslında çok kolay Olay. uygulanabilir bir hem pilot çalışma olur hem de evet. kapalı bir alan olduğu için herkesin riayet edeceği. Ve sizin bu uygulamayı çok rahat yapabileceğiniz bir e, şekle bürünebilir. Kesinlikle. Onun için aslında oldukça e, uygun ve olası bir proje. Evet yani tabii maliyetlere hiç girmedik. Bu konularda hep e, peki ne kadar bunun maliyeti diye. E, ama galiba anladığım kadarıyla fazla yapılabilir. Yani küçükten başlayıp eklene evet. eklene yapılabilir. Evet. Değil mi? Yani şöyle o 1 megawatt işte 200'er kilowatt şeklinde 5 e, adım da yapılabilir. Atıyorum her sene 200'er kilowatt eklenebilir sistemin üstüne ki bu daha e, risk free bir başlangıç e, olabilir. Tabii maliyetleri bunların e, bu komponentlerin çoğu yurt dışından geldiği için. Euro bazında bir fiyatlaması var maliyetlerde Euro arttığı için şu anda oldukça yükselmiş durumda pardon Ay, maliyetler eminim yüksek ama bir de karşıdaki bir e, değer var dünya mirası dediğimiz bir değer ...bunun değerini de herhalde ölçülerek karşısında bunun konulması sonucunda daha sağlıklı bir hesap çıkar. Doğru. <gülüyor> Aslında karşıdaki değer ölçülemez, ölçülemez bir değer, değer hakikaten. Yani Miras paha yani. bir e, hı hı. değer olduğu için e, maliyet ne kadar olursa olsun <gülüyor> yapacağınız bu proje mutlaka evet. e, çok faydalı ve karşılaştırdığınızda yapılması gereken bir e, belki uluslararası e, şeyden fonlar vesaire de olabilir böyle bir proje sonrası asosan ah, daha iyi bilirsin gerçi ama evet yani çünkü bu bir mi? sürdürülebilir yerleşmeyi evet. sağlamak için e, bir başlangıç noktası tabii işin bir de su kısmı var mesela suyu da bulmamız gerekiyor bu da ayrı bir konu bunda başka bir zaman. Evet. El alacağız. <gülüyor> ne yazık ki yine sonuna geldik programımızın. Efendim bugün Barış Samir konuğumuzdu. Çok teşekkür ederiz ben Barış Ben teşekkür ederim. Geç oldu. Evet, çok çok teşekkürler sağ olun. biyogaz, biyokütle <gülüyor> vesaire enerji uzmanlığı falan derken bize değişik bir e, ufuk açtınız. Çok teşekkür ederiz. Biz ben haftaya teşekkür ederim. yine e, buradayız bu saatte efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın adalar hepimizin. Evet hepimizin. Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçukur.